1801 numaralı konu, Ardullah bin Zübeyir radıyallahu anha'ın nasihatleri, Vehbe bin Kizo şöyle anlatıyor, Abdullah bin Zübeyir bana bir mektup yazarak şunları söyledi, takva sahiplerinin, kendileriyle tanındığı bazı alametleri vardır, onlar, kendileri de bu alametleri nefislerinde görürler, bunlar bela ve musibetlere sabredip Allah'ın kaza ve kaderine razı olmak, nimetlere şükredip Kur'an'ın hükümlerine boyun eğmektir, İmam, yönetici, devlet başkanı, pazara benzer. Pazara ancak satılabilecek mallar getirilir. Eğer yönetici hakkı satarsa kendisine hak getirilir ve yanına da hakka mensup kişiler gelir. Yok eğer batıl satarsa kendisine batıl getirilir ve yanına da batıla mensup kişiler gelir.